Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programımızda efendim Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Afiyettesiniz hocam. inşallah Elhamdülillah Haftada bir beraber oluyoruz Sizinle buluşmak, görüşmek, sohbet etmek güzel. Amin. Allah razı olsun, teşrif Abi, ediyorsunuz. Rabbim kabul buyursun. Amin. Ee, hocam bugün günahı konuşalım, ardından da tevbeyi konuşalım diye düşündüm. Yani günah e, yani bir Müslümanın hassasiyet göstermesi gereken alanlardan e, birisi. Yani o konuda nasıl bir duyarlılık sahibi olmalıyız, günah konusundaki hassasiyetimiz ne olmalı, günah ne? Yani belki de diyelim ki radyomuzu dinleyen ve İslami bilgi bakımından da eksiklikleri bulunan bir insan düşünelim Bizim gibi yani. yani hepimiz gibi her her her zaman bilgiye açız aslında bilgi açığımız her zaman var ama bu tür kavramları İslami kavramları hani medyadan da bazen e, görüp okuyup ona karşı e, Bazen yanlış refleksler de oluşuyor doğru bir günah tanımı nedir İslam Günah konusunu neden e, insanının, müminin önüne koyar? Buralardan başlayarak şöyle bir e, yani herkese e, e, şey yapacak, böyle aydınlatacak bir e, günah tanımından yola çıkarak şey yapalım yani günahsız ya günah kavramını gündemden çıkaramaz mıyız insanlar olarak her şeyin serbest olduğu bir dünya söz konusu olamaz mı vesaire bunlar da bununla beraber düşünülecek konulardan ya da günaha girmeden günaha konuşmak lazım evet günaha girmeden de günaha konuşmak, ya, konuşmak lazım. lazım gibi buralardan başlayarak sohbetimizi devam edelim hocam. İnşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala Muhammedin ve ala alihi ve Günah meleklerle ilgisi olmayan bir kavram. Yani meleklerin günahı yok. Hiç. İşlemiyor onlar günah. Hayvanlarla da hiç ilgisi yok. Evet. Hiç hiç, hiç ilgisi yok. E, canlı olmayan mahlukatın zaten sevapla ilgisi evet. yok, günahla da ilgisi yok. Günah, insanın kabahat, insanla ilgili bir kavram ve cinlerle. Evet. Mahluk olarak. Cinlerin de günahı var. Evet. Cinler de sevap ve günah için yaratıldılar. Yani artı evet. eksileri var. Evet. E, biz kendi alemimizi sadece konuşalım. İnsan evet. olarak. Günah bizimle ilgilidir Evet Peki Günah insan olarak Müslüman insan olarak Bizimle ilgili Doğal bir sonuç mudur? Günah Evet Cevap doğaldır Yani insan yapay günah değildir. işleyebilir Tabii, Yapay değildir günah evet. Dünyamızda yapay değildir Evet Potansiyelimiz var Potansiyelimiz ben Bilmiyorum dinleyicilerimiz için e, Abes bir örnek mi olur Yani Affedersiniz sümük bizim iç e, genizimizde, Bünyemizde bekler hep Nezle olunca akar evet. Nezlesini gidermektir Sümük bölümünde Sorun olan evet. Yoksa nezle olmayan bir insanın da Genzi yarılsa işte sünüslerine falan bakılsa sümük doludur hep zaten. Evet. Ama hasta olunca yani akması e, o zeminin oluşmasına akmasında da sorun yok. Evet. Doğru. Akması bir işleme hatasından evet. kaynaklanıyor değil mi? Üşütmeydi. Evet. Artık neyse yani tıbbın müdahalesi müdahaleçi olmayalım tıbba şimdi. E, o bir başka bir konu. Evet. Ama e, sorun bir insanın mesela ee, evimizde birisinin ya da bir arkadaşımızın nezle olması onu arkadaşlıktan atmamız gerektiriyor mu? Kaba bir nezle oldu adam diye imha etmiyoruz insan ama nezlesini mendille temizlemeyip üstümüze damlatan sofraya da yemek yerken nezlesini tabağımıza damlatan biriyle bir arada duramayız. Evet. Yani nezlede sorun yok. Nezleyi e, yani bizimle ilişkileri zedelemeyecek şekilde Gidermemekte sorun var evet. Günah insanın nezlesi gibi Yani yer yer olur Olması doğaldır İç bünyesi Buna ait yaratılmıştır Bu müsaittir Bunu hiçbir şekilde insan Kökten önleyemez Peygamberleri allah Teala Bir koruma fanusu içinde tutmuştur onu zaten konuşmamıza gerek yok. Çıkardığımız zaman peygamberleri ashab-ı kiramda dahil olmak üzere. Evet. İnsan oldukları için. Hatta onlar, peygamber ailesi dahil olmak üzere. Bizzat peygamber ailesi. Çünkü Kur'an-ı evet. Kerim diyor sizi temizledik diyor hatalarımızdan. Evet. Demek ki bir hata var ortada, bir yanlışlar var. Çizgi, çizme sıkıntıları var demek ki. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi de meşhur bir hadis şerifi ki belki burada hepimizin tefekkür etmesi gereken bir boyut. Siz hiç günah işlemez bir tip olsaydınız Allah sizi giderir günah işleyip tövbe edecek tip yaratırdı. Evet. Demek ki bizim günah işleme kapasiteli olmamız potansiyel bir günah işleme adayı olmamız ilahi irade bu bu böyle tecelli ediyor. Daha evet. doğrusu düzenek böyle kurulu. Evet, evet, Yani mesela insan imtihanı da bununla ilgili evet. evet. Nereden eğer biz günahsız bir toplum, günah işlemez bir insan yaratacaksak, o zaman dünyada değil göklerde Levi Mahfuz'un dibinde altı milyar insan secde etsin, dursun orada. Evet. Ediyor melekler zaten. Evet. evet. Zaten melekler orada evet. secde edip duruyor. Öyle bir kullar topluluğu var. Var zaten Ama insan başka bir Yani yaratıldığından beri milyarlarca senedir ruku eden melekler var Evet Başka bir şey yapmıyorlar Evet Sevap da kazanmıyor melekler ama Evet Se Sevap da kazanmıyorlar evet. Günah da kazanmıyor. Günah da evet Vazifesi secde evet. etmek, evet. ruku yapmak, tesbih yapmak Sevap sanki günahla birlikte Varsa günah sevap var Evet Sevap varsa günah var Evet Yani geceyle gündüz gibi bunlar Evet ...birbirlerini tamamlıyorlar... ...süreci tamamlıyorlar... Evet. ...yani aynanın önünü görüyoruz biz sevap olarak... ...arkası kara olmasa önünü görmeyeceğiz... Evet. ...yani günahlar sevabı... E, ...teşvik ediyor... ...sevabın... E, ...kışkırtıcısı ya da doldurucusu... ...doldurucu gücü oluyor... ...şimdi burada... E, ...zihnimizde... ...riskli bir... ...ifadeyi oturtmaya çalışıyorum... ...riskini de izah edeceğim... ...doğal bizim günah işleyişimiz... Ama günahı benimsememiz doğal değil. Evet. O, o aykırı insani değil. İslami yani bunu yapmamız istenmiyor ama bunu yapabilir nitelikte insan. Yani istenmiyor. Rabbimiz bundan hoşlanmıyor. Razı olmuyor. Aynı şekilde de günah işlediği için kulunu defterinden silmiyor. Allah. Evet. Bu çok önemli bir nokta hocam. Tabii. Günahı umursamadığı için defterinden silerse siliyor. Evet. Dolayısıyla herhangi birimiz küçük veya büyük günahlardan yani ağır tonajlı veya normal günahlardan birisini irtikab ettiğimizde maazallah anında Rabbimize dönmeyi becerebilsek hiçbir şey olmamış gibi olacak. Evet. İnsanlığın sorunu bir kenara para koyar gibi bir kenara günah koymasıdır. Evet. Sevaplarını beklediği gibi kıyamet günü... ...günah beklemekte sakınca bulmaması. Sıkıntımız burada evet, bizim. Evet. Yoksa biz... ...hiç düşmeden yürümeyi öğrenen... ...çocuk ister gibi... ...hiç günah işlemeden derecesi yükselen Müslüman istemiş oluruz. Bu mümkün değil. Evet. Çocuk yürüyor ama kaç kere düştü şimdiye kadar... Sakatlanmadan evet. düşsün yeter diyoruz. Ayağa sürçer. sürsücek. Evet. Başka türlü yürümeyi öğrenemez. Evet. Kemalata ulaşmış. Ee, kemalin sonu yok ama kemal yolunda ilerlemiş, ee, ihlasta ilerlemiş, takvada, vera'da ilerlemiş, zühtte ilerlemiş mümin kulları Allah'ın öyle doğmadılar. Tabii ki. Basamak çıkarak geldiler Evet. Bu basamak çıkarken Hep subhanallah diyerek değil Günahlardan da arınarak yükseldiler evet. Çünkü Kur'an'ımız Böyle muhteşem bir Ölçüyle bizi donatıyor Ne buyuruyor Eğer tövbenizde samimi olursanız Eski günahlarınızda sevaba çeviririz Allahu ekber Bu ne biliyor musunuz hocam Yani farkında olmak Ya alkol kullanmış <gülüyor> Mümin Evet Bundan bin günah, bin günah kazandı diyelim. Evet. Sonra tövbe ediyor. İstiğfar ediyor. Ee, onun yerine namazla meşgul oluyor diyelim. Namazdan da üç bin sevap kazanıyor. O bin günahını da bin sevap olarak Allah ilave ediyor ona. Evet. Dört bin sevapla diriliyor kıyamet günü. Onda herhalde şöyle bir mantık mı var hocam? Yani o dönüşten sonra... Belki de her hatırladığında içinden bir pişmanlık doğuyor. Değil mi? Yani Hocam, o eski günleri. Namaz kılmanın çetinliği varsa eğer ki var tabi. Evet, evet. Namaz ağır Allah buyuruyor. O e çetinliği. Le atün... İnna lekebiratün. İlla alel haşin. Ha ha yani. Evet. yani çok zor her kulunla mı? Bir günahtan veda edip dönmek de öyle zordur. Evet. Döndükten sonra yalama olmamak geri bir daha dönmemek çok zor. Evet. O sebeple Kul namazda gösterdiği Dirayet gibi bir dirayet göstererek Eski günahına dönmez Evet İhtiyarladığı için Şunu bunu yapamayan adam değil O tövbe değil şüphesiz Yapma fırsatı varken hala Yapmıyor, dönüyor, yapmıyor. Ben bir kere Rabbime söz verdim diyor evet. Bu muhteşem bir sahne Bu yüzden Müminin sorunu Filan sene filan yerde bir hata işlemekte değil Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmekte sorun var. Evet. Eğer hiçbir şey olmamış gibi değil de üstüne daha çökmüş gibi hassas davranırsa o günah sayesinde kazanır, sevap kazanır mümin. Ki bu nokta çok önemli hocam. Evet. Burada özellikle İmam Gazali'nin bir bütün olarak anlattıklarından anlaşılacak şey var. Bu konuları anlatırken İmam Gazali yani günahların sayısı şundan bundan ziyade kulluktaki küçüklük ve Allah'ın huzurundaki Onun büyüklüğü önündeki Mesafeyi düşünerek Günahları hesap etmek lazım Evet yani bu Günaha nasıl bakmalı Dediğimizde kime yani Kime karşı işlendiğine ha, kime? bakmalı günahın Evet şüphesiz Bir faiz günahı Böyle tartıyla tartılacak Bir günah değil yani O Ne evet. Uhud dağıyla ne de Everest tepesiyle ölçülecek bir şey değil Ama Hangisi olursa olsun buna günah diyen makam yani kulun Rabbi bu günahı men etmişti. Bunu yapmayacaksın demişti. Dolayısıyla bu irtikap edildiğinde bu sorun ona karşı aslında işlendiği için ağır. Ana ağırlık buradan kaynaklanıyor. Evet. Bir mümin olarak da bizim oturup Rabbimize karşı kırdığımız bu çömlek, bu canak, yani bedeli aslında çanağın kıymetli değil Yani çanak çok pahalı bir şey değil diyelim Ama sahibi değerli Evet onu bize veren değerli Veren değerli Dolayısıyla biz çanağın fiyatını vereyim gideyim diyemiyoruz bir daha Yani bir çanak bense yenisini getiririm diyemiyorsun Çanağın sahibi değerli Yani Allah Teala evet. bunu işlemeyeceksiniz Mekruh da olsa bunu yapmayacaksınız buyurduysa Kul bu ucuzdur bunu yenisini alırım diye Bunu ihlal edince ne olur ki? Gibi düşündüğü zaman belki gerçekten çok şey olmaz o o zabide ama o açı başladıktan sonra çok şey olur büyük günahları da işleyecektir o hı hı. o açı başladıktan o açı sonra açı başlamamalı. Hı hı. Onun için yani o açı tam ne hocam? Yani o Tam nasıl de, bir mantık var onun altında? Onda Allah'ın Allah şeriatıyla dümdüz giderken sağa veya sola kaypalama yapıyorsun. Seninle Allah'ın Kur'an'ı, şeriatı arasında yüzde birlik bir açı farkı oluşuyor mesela. Evet. Bu açı farkı nerede oluşur? Diyelim ki namazda abes iş yapmakla oluşur. Mesela ne demiş oluyor o zaman insan yani o açı açıyı tamamen. Alenen bir şey söylerse iman gidecek ha, Evet. Zaten. O zaman iman gidecek. Ama içinde bir İçi ya bu ihmal edilebilir. Hocam, yaramazlık bu. Evet. Çocuğa sen bunu niye yaptın sormuyoruz ki yaramazlık niye yaptın diyor evet, evet. Yani yaramazlığın Gerekçesinin makul olması gerekmiyor. Evet, yaramazlığa makul bir gerekçe olmaz. Evet. Ona göre makul olabilir o. Ev hiyerarşisinde makul değil bu. Evet. Bu burada sıkıntı burada. Bir şey söylemiyor herhangi bir mümine yorumla bakalım bu Kur'an'ını dediğin zaman hepten böyle e, devrilmiş bir tip değilse başı neer? Ne evet. diyeyim ben Allah'a karşı der. Ya evet. Ne diyeyim der. Hatta şeytanın da istifade ettiği açıklarından biri müminin ki şeytan bunu kullanır koz olarak. Yani hiç senin tövbeye bile hakkın yok ya. Sen çok fena durumdasın. Güyaşını mahcubiyet hissettiriyor. Ha. Yani çok fena benim durum ya. Biz böyle böyle bir babanın ha. çocuğu değildik. Bu arada büyüyor. Açı büyüyor ama. Evet. Bazen de şeytan ya bundan ne olacak Diyordur belki. Antibiyotiği fazla <gülüyor> kullandırarak zehirliyor. Evet. Ciğerleri çürüttürüyor. Evet. Yani yemeklerden sonra bir tane alınacaktı, beş tane aldırttırıyor. Evet. O, da, o da bir sakınca. Mesela pek çok örneğini görüyoruz bunun. İşte geçmişindeki ağır hatalardan dolayı, gerçekten ağır hatalardan dolayı, git haccını yap, istiğfar et, çoluk çocuğunla Kur'an oku. Ben, ben, ben kabe gitsem Kabe yıkılır yahu diyor. Kabe, Kabe kararır ben gitsem diyor. Hmm. Yani birisi Affedilmeyeceğini bana... Affedilmeyeceğini <gülüyor> düşünüyor. Yani bu şeytan taktiği. Şeytan taktiği evet bunu taktiği. unutmamak lazım. Son dakikasında olmasaydı Firavun'u da affedecekti allah Teala. Evet. Öl ölümü görünce iman ettiği için kıymetli olur mu? Firavun iman etti. Evet ama ölümü, ölümü görünce boğulurken iman etti. Heh. On dakika önce iman etseydi... Bugün Firavun diye bir belalı birinden konuşmayacaktık biz. Evet. Salih kullarından biri diye Allah'ın konuşacaktık. Evet. Hem de Kur'an şahitlik edecekti ona. Bazen öyle şeyler var değil mi? Son anında böyle Müslüman olup yani geçmişini silen insanlar var, sahabe ya. arasında da. E bu diyor ki hiç namaz kılmadan cennete giden adam bildiniz mi diyor. Evet. <gülüyor> Yok diyorlar. Nereden bileceğiz bu? Namazsız cennete giden. Ben size söyleyeyim diyor. ...Abdül Eşel oğullarından Husayrim diye biri vardı diyor. Herkes e, Uğud'a gitti, o müşrikti diyor. Evet. Yani iman etmemişti. Sonra işte Övle'ye doğru... E, ...demiş ki ya çok ayıp bana demiş. Muhammed misafir geldi Medine'ye. Hem iman etmedim hem yalnız bıraktım onu. Bu böyle olmayacak, ben iman edeyim demiş. İman etmiş, almış kılıcını Uğud'a gitmiş. Sonra ağır yaralılar arasında akrabaları görmüş onu... ''Aa Usayir'im ne arıyorsun sen burada?'' ''Sen müşrik değil miydin?'' demişler. ''Yok beni iman ettim geldim.'' demiş. ''İman ettim ama.'' demiş. İşte peygamberi de görmemişti daha. Evet. Aleyhissalatü vesselam. Namaz yok, oruç yok. Evet. Saat 11'de iman imaneti, 12'de ağır yaralı olarak düştü. Evet. Kilime şahadet getirmiş, ölmüş. Evet. Efendimiz'e demişler, sayrim böyle oldu ya Rusul, o cennetliktir.'' buyurmuş. Evet. Ebu ureyre de buna takılıyor. Hiç namaz kılmadan cennete girdi adam <gülüyor> diyor. Yani... Son, son seans çok önemli hocam tabii, Zaten tabii. bütün işler son seansa var evet. Bana birisi e, Böyle aklımca nasihat ediyordum Yani sen şöyle temiz bir hat yap Bu işler kapanır filan Epey dosyalar olan biri evet. Ya dedi sana bir şey söyleyeyim Sen hocasın ama bilmediğin şeyler olabilir dedi. Ne diyeceksin dedim Kabe niye siyah örtü takarlar biliyor musun dedi... ...ne bileyim dedim öyle bir kural yok... ...olur mu dedi benim gibiler gittiği için kararmış... ...bir daha beyaz mı yok muymuş dedi... <gülüyor> ...bir daha beyaz olmuyormuş... ...ben gidip biraz daha karartmayayım ona... Allah Allah. ...ağlayasım geldi... Evet. ...çok üzücü bir şey... ...şeytan nasıl evet, kandırmış... dünya Kabe'yi acıyor... Evet. ...giderse kararacak Kabe... Ee, ...elhamdülillah... ...onu ikna ettim yani... Ee, ...sen evet, gidersen evet. beyazlanır gibi... Ee, fakat her halükarda şeytan taktiklerinden biri tevazuyu abarttırmasıdır. Evet. Biz kim? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturan insanların bir kısmı çocuklarını öldürmüş adamlardı. Ya. Alkolü su diye kullanmış adamlardı. Meleklerle yarıştılar Peygamberimizle sonra. savaştılar. Zamanlar, değil mi? Yani peygamberi öldürmeye geldi. Ya evet. Yani Halet bin Velid sonra nasıl geldi Efendimizin huzuruna? Ya. Amr evet. bin As nasıl geldi? İkrime bin Ebu Cehil. İkrime hele nasıl geldi? Evet. E bunlar sonra ne biçim gittiler Allah'a yani nasıl gittiler? Bu bizim sorunumuzun günahlarla değil günah felsefemizle olduğunu gösteriyor. Hı, asıl mesele o. Sorunumuz günahın felsefesiyle. Evet. Bunun da iki boyutu var. Bir, iblis günahları önce küçültüyor bize. Hı. E, işte hakkındı hukukundu başka türlü Ne olacak canım bundan Yok ekonomi yürümüyor başka türlü Tamam faiz büyük günah ama ekonomi yürümüyor, yürümüyor Şimdi 300 işçiyi dışarı Mantığını getiriyor önüne Mesela klasik iş adamı mazereti ben size söyleyeyim Tamam hocam faiz günah Haşa estağfurullah itiraz mı edeceğiz Elbette günah Allah affetsin ama e, De bana hocam 300 işçiyi Ben dışarı atsam şimdi O çocuk e. çocuk ne olacak ya Evet. evet. Ne merhamet <gülüyor> ben de diyorum 300 ile beraber yanarsınız o zaman diyorum. <gülüyor> 300 beraber Şimdi bu günahın küçük bir hap gibi yutulabilir bir şey olduğunu, bir lokması kolay bir olduğunu anlatmaya çalışıyor senelerce şeytan. Şeytan evet. Buna bir ikna ediyor. Evet. Mazeretleri büyütüyor şeytanı bu şeytan mazeretleri büyütüyor, günahları küçültüyor. Ya bakıyorsun 100 tonluk bir mazeret var önünde 100 gramlık da bir günah. onu bir atıver arada gitsin gibi oluyor. Oluyor. Evet. Sonra günah işlendikten sonra şeytan taktik değiştiriyor. Bunun altından kim kalktı ki sen kalkacaksın diyor. Benimsenmiş günahlara çeviriyor onları bu sefer. Evet. Kıyamette burada kopuyor işte. Benimsenmiş günah çok tehlikeli. Evet. Benimsenmiş günah. Neden benim... ne, demiyor? Ne, ne demek Ne istiyor? demek benimsenmiş günah? Yani mesela ben sağ yanağımda bir benle yaratıldım diyelim. Evet. Şimdi bu beni aldırsam gitmiyor. Daha büyük yere oluyor. Benimsiyorum onu böyle yaşıyorum artık. Evet. Kıvırcık saçlı yaratıldım onu benimsiyorum. Benim bu saçlar diyorum. Hı hı. Bu, bu saçlarla yaşayayım, bu saçlarla öleceğim diyorum. Bu benle yaşayıp öleceğim diyorum. Günah konusu. Günaha gelince... A günahını işledik. Evet. A günahından anında bünyemin dışına atarak onu evet. tövbe yöntemiyle. Kul hakkı varsa kul hakkından helalleşerek. Anında kurtulsam ilk günkü gibi devam edeceğim ben. Evet. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Camide hoca efendi buyurun bir istiğfar edelim arkadaşlar diyor. Evet. Buradaki istiğfar da kamusal bir istiğfar niteliğindeyse bana hiçbir yararı yok zaten. ...benim adıma niye istiğfar etsin ki İmam? Evet. Yani o buyurun, i̇stiğfarı kendisi yapacak e, insan. Kendim hadi diyelim beceremiyorum. Evet. Hoş dualar yapamıyorum. İmam buyurun istiğfar edelim dediğinde... ...benim de ne demem lazım Rabbim? Geçen haftaki faiz günahımdan... ...istiğfar ediyorum ben. Ben ondan tövbe ediyorum. Değilince, hazır orada mümin kulları var Allah'ın. Herkes amin diyor... ...perşembe akşam 50 kişi camide diyelim. Bana 49 kişi... ...dua etmiş olacak orada. Evet. Onların payandasıyla da ben ayakta duracağım bu sefer Ama o 49 kişi bir şeye amin diyor Ben ne onlarınkine amin dediğimi biliyorum Ne de kendi özel dosyalarımı açıyorum O zaman kendi özel dosyalarının farkında olmak lazım Değil mi hocam? Yani... Ama başta ne dedik günah bunları bir defa şeytan kanık satıyor evet. Bir şey yok bu doğal hakkındı gibi görünüyor ya en azından yatsı namazına geliyorsun Orada istiğfar ediyor imam Gelirken kadına hakaret edip gelmişsin sen Evet Kadın sana diyordu ki Baban bana mehir sözü vermişti diyor Hala vermediniz 15. senesinde Evet Diyor mesela bir misal Vay be bu kadar yıllardan sonra Şuydu buydu da sen bizden mehir istiyorsun Git babanın evine o zaman Evet Şimdi burada bir çirkinlik var Hakkını isteyen biriyle itiraz var Yastı namazına geldik, kamusal bir istiğfar yaptık, eve geldik tekrar. Bir anlamı yok bunların. Yani oradaki Allah'ın hak dediği şeyi ben deyet geçmek istemişim. Ne hakkı demişim. E, dinine, Allah'ın e, kul hakkı dediği şeye karşı bir direnişim var. Tövbe etmedikçe, özellikle bu dosyayı açmadıkça bir anlamı yok. Ama kadını hor göre göre, ...sonunda onun meyir ne konuşuyorsun... La, ...bu evde kimin ekmeğini yiyorsun senelerdir... ...diyen mantık oluşuyor bu sefer... Evet. ...o mantık da... ...benim bir herhangi bir helallik isteme... ...istiğfar etmek gibi bir görevimi... ...hatırlatmıyor bir daha bana... Evet. ...kanıksıyorum... ...tıpkı ne gibi üstadım... ...yani şehirdeki kirli havaya alışıyoruz... ...araba gürültüsüne alışıyoruz... Artık... ...herhangi bir gün bu yollardan... ...araba geçmesin diyen oluyor mu... <gülüyor> evet. ...hatta bir gün tesadüfen... Benim oturduğum yerden mesela çok gürültülü bir caddede oturuyorum. Bazen kaza oluyor yolun öbür tarafında yol bir on dakika boş oluyor. Ben kaza olduğunu yolun sessizliğinden anlıyorum. Terslik oldu diyorum. Evet. Gürültüden değil. Gürültüye alışmışım. Sessizlikten terslik olduğunu anlıyorum. Evet. Yani bu manzara günahlarda da böyle. Yani günahları kanıksıyoruz. Bunda da en büyük neden Nehyanil münkeri Allah üzerimize bir emir olarak Buyurduğu halde Müminler birbirlerine emri Bir maruf yaparlar Nehyanil münker yaparlar yani kötülüğe İyi. karşı e, iyiliği emrederler İyiliğe Kötülükten sakındırırlar Engel oluyor engel Eliyle, diliyle, kalbiyle, kalbiyle Portostosuyla evet. engel oluyor Bunu Rabbimiz emretti halde. Müslümanlık karakteri olduğu halde Bu Birbirimizin günahına karışmıyoruz Mesela siz hiç rastladınız mı birisi e, fabrikasında duraklama olduğu halde birden büyümeye başlıyor fabrikası. Merak ediyorsunuz ya bankacı arkadaşlar rica etti diyor kredi verdiler. Geldiler Al, ısrar, ya, ettiler. ısrar ettiler. Israr ettiler diyor. <gülüyor> Bir şey olmaz dediler. <gülüyor> Şimdi ya da şu bankadan bu bankadan şu hileyle aldık filan diyor. Daha sıkışırsa ya domuzdan kıl koparttık işte diyor bu hainleri sömüreceksin diyor. Sanki o onları sömürenmiş evet. gibi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir mümin herhangi bir şekilde o zaman bir sizin çayınızı içmeyelim. Teşekkür ederiz. Çay içemeyeceğim sizde diyemiyor. Evet. Birbirimizin haramına müdahale hakkı görmüyoruz kendimiz. Yani sen ne yaptın gibi bir muahezeden öte nazik bir biçimde ben sizin çayınızı içemiyorum. Yani kredi soktuğunuz fabrikada ben çay içmeyeyim. Yeğenim de burada çalışıyordu söyleyeyim. O da çıksın, helal bir fabrikaya gitsin diyemiyoruz. Evet. Demeyince işte günahların varlığında sakınca görmez bir karakter oluyoruz. Evet. Burada bir Allah dostu olduğuna inandığım bir e, şeyh efendinin çok hoş bir hatırası hocam. Umuyorum dinleyicilerimiz bunu not alacaklardır. Eee talebelerinden birisi diyor beraber e, bir yolculuk yapıyorlarmış bu uçaktan. Hostes <gülüyor> ...hanım... ...ikram getirmiş... Evet. <gülüyor> ee, ...o... ...bana vermeyin demiş... ...teşekkür etmiş... ...yanındaki de demiş ki... ...hocam... ...Türk Hava Yollarında artık alkol yok... Hı -hı. ...ve bunlar helal olmasına dikkat ediliyor... ...dolayısıyla bunu helal bir şekilde yiyebilirsiniz... ...demiş... Evet. ...hocam çok tatlı bir sahne... ...ama demiş... ...melekler avreti açık bir kadının elinden onu aldığımı görüyorlar demiş. Evet. Hocam çok hoş bir şey. Müthiş <gülüyor> <Evet>. titizlik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir türlü bir saatlik bir yolculuk. Evet, Acından müthiş. da ölmüyorsun. Evet, Tansiyonun evet. düşmemiş. Şekerin düşmemiş. Evet. Yani ama melekler avreti açık bir kadından aldığımı görüyorlar bunu demiş. Evet. Yani sorun sadece orada alkol olması değil ki. O hüstesin müstehcen bir vaziyette. Evet. Eee ...gelip bunu... ...bu şekilde ikram etmesi... ...ve ağır bir zaruret yok... ...yani hemşire değil... ...hasta tedavi etmiyor... ...sen iş olsun diye... hava eşantı yönü işte getirip sana... ...güya bir yemek veriyorlar böyle... ...pasta gibi bir şey veriyorlar... ...bunu almasan bir şey olmuyor... ...şimdi hocam günaha karşı hassasiyetimiz açısından... ...çok hoş bir ölçü... Evet. ...narin bir ölçü... ...yani en küçük şeylere bile... Yani her kav türlü. ...kavga çıkarmamış... Evet. A almıyorum demiş. Ben almıyorum demiş. Almama gerekçesi sorulunca da, diretilince de müthiş bir gerekçe açıklıyor. Evet. Ama melekler avreti açık bir kadından bunu aldığımı görüyorlar demiş. Evet. Şimdi burada bu hoca efendinin, şeyh efendinin, kendisi şeyh efendi. Şeyh efendinin bu narin tavrı, tam Müslümanca tavrı. Ee, ...hava yollarında yemek yenip yenmemesiyle ilgili bir örneğim olarak vermiyorum bunu ben. Evet. O örnek olarak değil. Ama günaha karşı reflekslerimizin nasıl aktif olması gerektiğine dair örnek olarak evet. veriyorum. Yani bir refleks böyle hiç 24 saat eksik olmadan üzerimizde bulunmalı bizim. Evet. Ama melekler görüyor avrete açık bir kadından bunu aldığımı. Evet. Diyor. Bu hassasiyeti gösteremediğimizi söyleyeyim ben hocam bu hakikaten ama çok önemli bir hassasiyet Ama ben bu. niye imreniyorum hocam gösteremediğimden i̇şte dolayı Çok önemli bir hassasiyet yani o duyarlılık olsa daha büyükleriyle karşılaştığımızda çok daha büyük refleks sergileriz biz ee, Ama oralardan başlıyor aşınma demek ki değil mi hocam? Ee, bir yurt dışı gezisindeydim 3 sene önce ee, zannediyorum Makedonya'ya... ...giderken de herhalde... Ee, ...Ramazan-ı Şerif günüydü... Evet. Ee, ...hostes ısrarla... ...ikide bir... ...gün ortası getiriyor... E, o ...ikramından... ...ben de Kur'an okuyordum... ...elimle böyle teşekkür işareti yaptım... ...öbür hostes geldi beni atladıklarını düşünüp... ...o da verdi... Ee, ...ona da yok diyorum... ...görüyorlar elimde de Kur'an-ı Kerim okuyorum... Ee, ...üçüncü defa gene geldi... Ben yemeyeceğim, teşekkür ederim çünkü bugün Ramazan ve ben oruçluyum dedim. Evet güzel. Çok fena bir şey oldu hocam. <gülüyor> bir iki dakika sonra Türk Türk, Türk, Türk havayolları, hmm. baş hostes iki üç kişi geldiler. Özür dileriz mi dedi? Ee, evet, baş hostesi arkasına geçti o bayan hostes, ee, dedi ki hostesimiz de sizin oruçlu, orucunuza saygısızlıkta bulunmuş, bilerek yapmadı. ...çok özür diliyorum... Ee, ...ama onun da haklılık payı var... ...bu uçakta başka oruç tutanlar var... ...niye onları aldılar... ...ondan hmm. dolayı dikkatinden kaçmış... ...diyor ki ben yedi senedir hostesim... ...uçakta Ramazan'da yemeğini ilk defa... ...rasladım lütfen bağışlasın bizi... Falan. Hmm. ...ya ben benimle ilgisi yoktu yani... ...ben öyle bir derdim de yoktu... Ee, ...ben o rahatsız oldu diye... ...üzüldüm üstelik yani çek git işine der gibi... Hmm. ...ben böyle kızmadan da... ...yani yok ben oruçluyum gibi... ...hava verdim... Şimdi e, Baktım kadıncağız haklı ama Yani Oruç e, otomatik Mecburen bozuluyor Uçaktaysan gibi Öyle, evet. öyle algılanır evet. olmuş Kadıncağız öyle algılamış evet. e, Bu sefer Hosteslerin hepsi başıma toplandılar Ben onlara 3-4 dakika e, Oruç fıkhını anlattım <gülüyor> evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da e, tutmadığını ama onun o yolculuk şartlarıyla bizimkinin aynı olmadığını derken diğer yolcular ayağa kalktılar böyle orada bir briefing var gibi 3-4 dakika sürdü benim oruç briefingim e, kazıncağız dedi ki tamam dedi bunlar anladım ama siz kusura bakmadınız değil mi onu söyleyin dedi e, kadının derdi daha başka yani evet, yolcu evet. olarak ben rahatsız olup olmadığından düşünüyorum şimdi burada bunu niye örnek vermeye çalışıyorum hocam bir refleks minde olmalı Evet. Yani mümin bunu kabul etmez evet. Arkadaşlığını bozar demeli Mesela Çok affedersiniz Bir bayanla yanlış bir iş yapan Bunu gizli bir yerde yaptığı gibi En azından Faizi de gizli almalı Müslüman iş adamları Evet Yani, bu biz yani de... almamalı ama Ya ne demek <gülüyor> onun, onun adını <gülüyor> anmamalı. Ama bari de mümin kardeşlerinden Gizle bunu Evet yani bunun ya normalmiş gibi ilk badire yapma. ilk badire teşhirinden kaynaklanıyor zaten. Evet. Bunu niye teşhir ediyorsun? Normalleştirmemek. Bu normalleştirilmemeli idi. Evet, evet. Yani bu normalleştirildikten sonra şeytan gerisini getiriyor zaten. Hocam burada şunu demin yani o hosteslere oruç fıkhını anlattım dediniz. Yani aslında bir miktarı da belki fıkı bilmemekten yani İslam'ın hangi alana ne tür ölçüler koyduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Şüphesiz. Ya yani günah ne sevap ne ölçü ne hududullah ne hangi alanda nasıl ölçüler konmuş, değil mi? Şimdi, de bir şeyimiz var. Yani onu ama onu bilmemek de mazeret değil bir yerde, değil mi? Yani Müslümanlarımızı bilmemek, bilmemek. Bilmemek mazeret olacak detaylar olur. Evet. şüphesiz ama e, bir bayanın mesela hangi günlerinde uruç tutulur tutulmaz bilmemesi bir mazeret değil hocam yani bu, bu olmaz adı soyadı gibi bilmesi gereken bir şey yolculukta ama yani, diyelim ki Türkiye gerçeği yani, onu söyleyeceğim evet. yani yolculuktaki namaz meselesi namazın kısa kılınması meselesi bunlar bilinmek zorunda hocam yani çok ayrıntı değil bunlar Hayır, ama, zorundalık ayrı bir şey tabi ama ama bize gelme. Realite Gerçekten realite realitemiz çok kötü. Evet, onu çok demek kötü. istiyorum. Yani e, korkarım e, farz, vacip, sünnet kavramları sıfırdan başlanıp tekrar anlatılacak kadar kötü bir durum var evet. İşte onu onu radyoda da onu konuşuyoruz. Yani bizi dinleyen insan ya biz dinimizin yarısını bilmiyoruz. Mesela deme diye bir mazeret herhalde olamaz, değil mi hocam Hocam şimdi bir defa e, on senedir tefsir dersine giden biri Çok şey biliyordur Ama bu ülkede binde on bile değil evet. e, Tefsir dersine giden Tabii de, ki. E, bir de Belki bu konumuzun Yan konusu ama günahlardan biri olarak Konuşalım bunu isterseniz evet. Şimdi bir e, Medresede bir yerde Bir hoca efendi eğitim yapıyor e, Bana soruyorlar Hangi hoca efendilerin e, Çalışmalarına katılalım ...ben de diyorum ki... ...siz ne diye gideceksiniz... ...eğer Rabbimin huzuruna gittiğimde... ...din açısından sorumluluğum olmayacak... ...çoluk çocuğumun... ...din eğitimiyle ilgili bilgileri alacağım diye gidiyorsanız... ...gideceğiniz zat kimse... ...hoca efendi, şeyh efendi... ...yazar neyse... ...son bir yıllık derslerine bakın... Evet. ...o haftada bir ders yapıyorsa... ...elli tane dersi vardır... Tabii, evet. ...bu elli derse bakın... ...hayatın içine dağıtın bunları... Evet. Eğer hayatın içine şöyle yüzde seksen kadar dağılık vaziyetteyse, o dersi kaçırmayın, gidin. Evet. Eğer sadece akşam yatsıdan sonra abdest alıp yatma üzerine bir senedir konuşuyorsa, evet. Veya sadece Müslüman para sahibi olmalı, çok zengin olmalı ki Zekat versin, sadaka versin diyorsa. Veya sadece Suriye'de çok kötü durum var, herkes Suriye'ye cihada gitsin, küfre karşı. Müslümanları destekleyelim diyorsa veya sadece çocuklarınızı İmam Hatip'e gönderin hele bizim özel okula gönderin diyorsa yani hayatın bin çiçeği var bir çiçek koklattırıyorsa sana. Evet. Bu hayat değildir. Ekmek çok değerli ama sadece ekmek yiyelim yemek borusu bile tıkanır. Evet. Su içeceksin. Hayat rengarenk. Dolayısıyla bizim e, yani insanlar bilmiyor derken kabahatlerden biri de İslam'ı tek tarafından anlatan bir eğitim veriliyor. O insan o bölümü çok iyi biliyor. Mesela ne biliyor? Allah dostlarına ait yüzlerce menkıbe biliyor. Ama İmam Gazem'a ait o da Allah dostu olduğu halde üç tane fıkıh meselesi bilmiyor. Evet. E hayat hep menkıbeyle gitmez ki. Fıkıh da lazım, tefsir de lazım, menkıbe de lazım. Yani hayatı olduğu gibi bizim için Bütün, bütünü içinde bütünü içerisinde alacak. Belki de Gizli bir günah çeşidi de bu İslam'ı bir köşesinden, bir hükmünden, bir mesela sadece Efendimizi siretini anlatıyoruz. Efendimizin neredeyse doğumunda yanındaymış gibi anlatıyor. Sonra ne oldu? Hani o Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı, hayatı evet. hani hani ibadeti, hani şeriatı, hani ahlakı de, delirtmemek lazım. Gerçekten günah konusunda ele aldığımızda ciddi bir şekilde günahlara karşı bir laubarlık var ama bilinmediğinden olduğuna ben kanaat besliyorum. Evet. Çünkü ben insanların içindeyim, yüzleşiyorum, bana gelip tenlerle tokalaşıyorum. Allah'tan kork sözüne karşı neden korkacakmışım haşa diye ne rastlamadım ben doğrusu. İyi mi? Evet. Yani ben kaç yüz bin insanla görüştüğümü bilemiyorum, tokalaştığımı, sorusuna cevap verdiğimi akamakaka 40 senedir Evet bu süreçte bulunuyorum Elhamdülillah ben bana aslamamıştı olabilir Niye günah oluyormuş bu diye Nerası? yeni yeni bir versiyon çıktı bu fukahanın uydurmasıymış Hı. bu yeni Evet Bunun bu tarz günah zaten yani şeriatımızı sanki fakirlerin uydurduğu şeylerden oluşuyormuş gibi bunu Alkılamak, bunu evet. din adına yapıyorlar ama dine evet. karşı olma adına değil Güya Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için e, imamları, müştehitleri teğet geçiyorlar. Bu fukahanın evet. uydurması. Biraz da Kendilerine alan açmak için <gülüyor> ya, İnşallah öyle değildir, değildir. Evet. İnşallah öyle değildir Bir kısmı değil. öyle öyle hocam. Yani, yani. İmam-ı Azam'la Ebu Hanife'yi biçecek Yok bilmem e, Şeyi İmam Şafii'yi biçecek e, Onlar kuhar, eskidendi Şimdi ashabı biçiyorlar Ashabı, ashabı, ashabı kiram o, evet. o Ebu Hanife'nin zaten yeri kalmadı onlara göre yani evet. Şimdi ashabı kiramla uğraşıyorlar evet. Benim şahsi kanaatim hocam ee, bilmemek günahların birinci nedeni oluyor. Evet. İnsanlar bilmiyor. Evet, alkolün haram olduğunu biliyor. Zaten kötü olduğunu herkes biliyor. Allah'ın tehdidinden haberi yok. Yani kötü diye bir kelime biliyor. İçki kötülüklerin anasıdır diye bir atasözü gibi bir şey biliyor. Bunun hadis olduğunu bilmiyor. Hadisin din olduğunu anlayamıyor. Dolayısıyla biz Din öğreten insanlar olarak Sizler dergi çıkaran evet. insanlar olarak Böyle hiçbir Allah'ın kulu dinlemesin Biz son nefesimize kadar Son kalemimizin son mürekkebine kadar Yazmamız, konuşmamız, anlatmamız gerekiyor Evet, evet. Hiç kimse dinlemesin e, Rabbimiz mazeretimizi görsün Biz anlattık da olmadı deriz evet. Yani dinimizi aktif tutarız yani dinimizin uyarı noktalarını hareketli hale getiririz. Etkilenir mi insanlar? Hiç önemli değil bizim için. Kaldı ki etkileniyor. Evet. Yani ben sadece bizi dinleyen kardeşlerimize örnek olarak zikredeyim. Resmi bir kimliğim yok. Bütün Türkiye'nin A'dan Z'ye kadar tanıdığı bir insan değilim. Buna rağmen benim mailime asgari Asgari haftada 500 civarında Bu günahtan nasıl kurtulurum Benim tövbe'm Allah kabul eder mi diye Soru geliyor evet. Ve haftada bir gün Bir saat açıyorum meyli'm artık hocam Evet Çünkü bu bu bir saatte Bu geliyor evet. Ben 10 saat filan açsam Bu aritmetiğe Zaten göre Başlamıyor diyor <gülüyor> O zaman 10 bin 15 bin Me'ye evet, gelecek bana evet, Zaman zaman yani bize başvuruyorlar, e, Nurettin Hocama nasıl ulaşırız? Şu soruyu sorar. Önceki ulaşandan dolayı o ulaşamıyor. Evet, yani doğru, hattı dolduruyor. Doğru, dolduruyor. Evet. E, bu bence bundan e, hem esef ediyorum ümmetim ha, bu adına. Bu ne anlama geliyor onu? Şey, ümmetim adına esef ediyorum. Ama çok da mutlu oluyorum. Evet. Mesela genceci 23 niye yaşında. Niye esef? Niye uğut? E, esef ediyorum oluyor. tablo çok kötü. Evet. Gelen soruların. Gelen sorular vahim. Ortaya çıkardığı tablo. Hatta yakın zamanda 2-3 psikolog arkadaşla oturduk. Benden bu yükü alın dedim. Yani benim sağlığımı etki etmeye başlayacak diye korktum. Evet. O derece oluyor. Şimdi bir kısmını psikolog... Her soru, her soru insanın içine... Hocam ben onu... uçak gibi saptanıyor. Herhangi bir yabancı gibi dinleyemiyorum ki ümmetimin bir delik delikanlısı. Ümmetimden bir kız halini anlatıyor. Evet. Aile sorunları başta olmak üzere ebeveyn ilişkileri, sokak haramları diye diye evet. isimlendirelim bir tür haram çeşidi. O sokak haramları ve internet evet. dünyası. Yani bir sosyolog bir de psikolog arkadaş yardım edecekler. Önemli bir bölümünü onlardan destek alarak devam edeceğim çünkü bu açıdan çok esef verici... Ama evet. bir açıdan da çok mutlu hocam. Yani 23 yaşında 24 yaşında Taptaze delikanlı Şu soruya siz ne derdiniz Hocam ben işte 18 yaşında Üniversiteye girdiğimde Şöyle çirkin bir haram işledim İffetimi lekeledim Erkek bir çocuk soruyor Ben şimdi annem bana filancayı adayı göstermiş Araştırdım ki tertemiz bir Müslüman Şimdi ben Bir Müslüman olarak Onun dengi olmadığı halde Allah biliyor başkası bilmiyor diye Gidip onun eşi olsam caiz mi bu hocam? Yani içinde böyle bir dert var. Bu çok hoş hocam. Yani bu dertten Aa, dolayı diyoruz. Bu işte, bu işte Adem Aleyhisselamı bin sene gözlaşı döktüren damlalardan birinin o çocuğun kalbine aktığını gösteriyor. Evet, evet. Yani bu çok hoş bir şey. Zalimle enfüsle. Yani bu, o evet. babanın, o itiraf eden babanın e, geninden geliyor bu çocuğun evet, hali. Evet. ...mesela nasıl olsa kimse bilmiyor... ...ben tövbemi de yapmıştım... Evet. ...dese bir sorun olmayacak... ...kim Allah'tan başka kimse bilmiyor zaten... ...ama evet. duymuş ki ben... ...yani iyiler iyilere i̇yiler, kötüler, iyiler, kötülere... Iyiler. ...bu bu yorumu yapmaya çalışıyor... ...mesela ben ona dönüyorum diyorum ki... ...peki tövbe etmeyi düşünüyor musun diyorum... 10 saniye sonra cevap geliyor... ...link oraya düşüyor bu tarafa geliyor... ...Allah kabul eder mi ki beni diyor... Evet. ...hocam... Kabul eder mi ki sorusundan sonra verdiğin her cevabı kabul ediyor. Evet. Ve emin olun hocam 60 yaşında insanlar hoca nezaretinde umreye gidiyor, hacca gidiyor orada ağlıyorlar ya. Bu delikanlılarınki daha değerli bence hocam. Evet. Çünkü o içi yanıyor. Yani bu içi, i̇çi yanıyor, yanıyor ve evet. şeytanın ona sana daha var acele etme dediği günlerde bu. Evet. Öbürü zaten kalp sorunları yaşamış astım sorunu yaşıyor. O hacca gidip geleceğinden bile şüphe ediyor. Tövbe hazır o adam. Evet. Gerçi tövbenin hepsi tövbe. Evet. Tövbenin yani iyisi, kötüsü. Haşa, haşa. Evet. Allah'ın kabul ettiği şeyden küçük olur mu? Evet. Ama gencin gibi başka hocam. Değil mi? Evet. Gencin gibi başka. Şimdi bu mesela örnek. İkinci örnek belki haftada üç, beş tane böyle bana bizzat gelen gençlerden evet. örnek veriyorum. Şöyle şöyle işler yaptım ben. Tamam bunları daha açma diyorum. Bu kadarı yeter. Ben şimdi bundan sonra ne yaparsam hem bunları kapatırım hem ümmetime hizmetim olur. Evet. Çok hoş bir şey hocam. Evet çok güzel. Yani sadece temizlenip paçayı kurtarıp gitme yetmiyor onun zihninde. Evet. Ne yapayım ki bir artısı olsun evet, bunun. Güzel. Bu bakışla baktığımda da çok mutlu oluyorum. Evet. Gençlerde böyle bir kıpırdama oluyor. Ama şu da çok hoş hocam yani gençler Belki bir saatlik Bir vaazı dinlemiyorlar Ama vurucu bir cümleyi dinliyorlar evet. Spot bir cümle yakalıyor Ondan kendine sloganlar Üretiyor tefekkür ediyor Hepsi değil belki ama yakalayan Şey yapıyorum bu konferanslarda Hocam şu cümle bir Yazın diyorum <gülüyor> şu cümlemi yazın ve paylaşın diyor. Yani o o da belki bu tarzda bir yani daha kalıcı kılmak için o Hocam üstlerinin altını cümle. çizerdi. Altını çizerdi. Şimdi Twitter'da yaz diyor. Ee, yaz, diyor. Yaz, diyor. yaz diyor. Altını evet. çizmek gibi bir şey. Esasen onu kimse okumasa bile O yazarken benimsiyor onu evet, evet, bu Artısı evet, bu zaten evet, evet. Yani o başkasına tebliğ etsin etmesin Kendisi Kendisine benimsiyor yani. Sonra onu vicdanı o yazıyla evet. yüzleştiriyor evet. Sen böyle evet. düşünmemiş miydin Diyor Şimdi biz tekrar konumuza dönersek Burada ben Bir de şey hocam şimdi, e, Yani günah neden günah Diye de bir soru e, Geliyor aklıma Yani insanların yani hani dinim emrettiği için Rabbim ölçüyü koyduğu için diye kabullenmek var bir de hani ya mantığını kavramak gibi falan biraz bu seküler dönemler laik dönemler insanların zihinlerini aşındırdı bir hayli onun için ya bu da mı günah bu da mı günah gibi şeylerin içine giriliyor yani gene şeytanın iyi diyebiliriz vesaire ama sanki burada da insanlarımıza ya günah konusundaki duyarlılığı bu açıdan da bir anlatmak gerekir gibi düşünüyorum. Şimdi bir kere tabii ki bizim Müslüman olarak evet. e, günahların gerekçeli kararının bize açıklanmasını beklememiz olmaz. Evet. Yani o mahkemelerin gerekçeli kararı olur. Evet. Günahın gerekçesi olmaz. Yasakladı mı Allah, yasaklamadı mı? Buna bakarız. Yani Allah Allah bitti evet. Namazı emrettiğinde namazın gerekçesini Sorabildiğimiz kadar Faizin de gerekçesini sorabiliriz Evet Orucun gerekçesini sorabildik mi? Haccın gerekçesini sorabildik Sorulur mi? Sorulur mu yani? Sorulur mu? Kul evet. sorabilir mi? Evet buna hakkı var mı? Evet Dolayısıyla bizim Kul olarak Ne ibadetlerde bir gerekçe sorma hakkımız olur Sorsak Makul olur Cevap alsak onun ibadet tadı kalır Ne de günahlarda Gerekçe sorabiliriz Sorsak makul olup cevabını alsak Onun günah olmasının Bir anlamı mı kalır evet. Ama şunu bilebiliriz Yani günahlara karşı Yasaklar Bir imtihan içindir Hiçbir gerekçesi Olmadan da Allah bir şeyi yasaklar Niye Nefis terbiye edeceğiz Evet. Ne biz terbiye edeceğiz? Yani yemek yemekten Yani helal ya yemekten O Allah'ın hakkı bir kere onu, onu unutmamak lazım Fakat buradaki sorun hocam Git gide biraz önce dediğinizde ya bu seküler evet. Düşünce Aslında ciddi bir erozyona neden oldu bizde Onu diyorum ciddi hocam Ciddi bir erozyona şimdi, neden oldu Yani birçok insanın zihninde bu soru dolaşır Yani ya işte ya Sanki Birileri mesela siz ben ya da İslam'ın alimleri günahı çoğaltıyorlarmış gibi bir algı da pompalanıyor insanların. Ya zaten. da insanları bu kadar sıkıştırmamak lazım. Ha, sıkıştırmamak, yoksa yaramazlık işte, yapar. Tam işte şeyi söylediniz ya. Yani. Sıkıştırmayalım hani çocuğu evet. sıkıştırmayalım yoksa okula gitmez diğer gibi. Evet, evet. Ee, şimdi e, burada herhalde mesela 50 sene önce bu ülkede biz veya dünyanın pek çok yerinde yani devlete karşı soru soramıyorduk, ver derse vergi veriyorduk, öl derse ölüyorduk. Şimdi niye diye devlete sormaya başladık ya, herhalde dini de devlet makamını mı zannediyoruz evet. zannetmeye Böyle o, bir, Bunlar bilir tabii. Maazallah. Evet. Abi yani evet, evet. Böyle bir şey Allah muhafaza buyursun. Zaten insan, bu biraz şeyden hocam ya, yani insan merkezli düşünmekten. Hümanizm evet, o işte zaman bizi etkiliyor ya, Etkiliyor yani etkiliyor. onu diyorum. Yani hümanizm de o sekülerizm iç içedir de zaten yani biraz birbirinin birbirini yavruları besleyen tabii, yavruları birbirinin evet. Tabii. Ama mümin olduğumuzun farkı nereden böyle olacak? Evet. Nereden anlayacağız mümin olduğumuzu? Veya bizim imtihanımızın şiddetlendiğini ağır bir süreçten geçtiğimizi nasıl anlayacağız? Ama şöyle de bir şey var değil mi? Mesela Günah kalbi tırmalayan şeydir diyor Resulullah Efendimiz Göğs, Göğsünü sıkıştıran şey günah Günahtır yani demek ki yani... Ama göğüs Müslüman göğsü Müslüman olacak. göğsü olur göğsü sıkışmaz hocam <gülüyor> Tırmalama sıkışmaz İbadetten sıkışır onunki <gülüyor> Evet, evet. Tabi yani iman Bu da imani bir ortamda bulunma Tekrar döneceğiz emri bil ne yani münker Kardeşim ne oluyor niye böyle oluyor biz seni niye namazda görmüyoruz? Hı hı. Ee, sen en son ne zaman Kur'an hatmettin? Evet. Gibi soruları birbirimize sormak zorundayız. Evet. Mesela hocam e, aile huzurundan bir örnek verelim. Boşanan aileler bundan 50 sene önce büyüklerimizin boşanma hatıralarını dinlesek. Yani ben boşanırım, dul kalırımdan çok ne derim insanlara diye düşünüyorlardı öyleydi doğru bir toplum yani niye boşandınız yani niye, evet. niye dağıtıyorsunuz bu yuvayı Hı. sürelimize niye leke getiriyorsunuz evet. şimdi dün bir olay oldu onu hatırlatayım bir aile e, ile ilgili bir mesele konuşmak üzere e, bir hanımefendi 3-4 dakikamız çok kalmış çok kısa bir hatıra <gülüyor> bir hanımefendi geldi evet. konuşma esnasında e, dul bir dul diye bir kelime kullandım ben dedik yok yok kocası ölmedi yanlış anladınız dedi yok hmm. gene dul yok kocası ölmedi dedi hmm, kadın be, beni ikaz ediyor kadın hmm. kocası ölmedi diyor tamam dedim ölmedi ama dul değil mi bu Ay kadın durmuş. yok boşanmış dul değil diyor hmm. burada onları da izah ettim dul kelimesi sözlükte kocasından kopmuş kadın demek. Ölerek kopmuş olabilir. Boşanarak kopmuş olabilir. Evet. Mahkeme feshetmiş olabilir. Kocasının evliyken yani bekareti gitmiş kadına dul kadın denir. Evet. Şimdi bu kadın yaşlı bir kadın. Kültürü öyle ki ölmeden kadın boşanmayacağı için. Evet. Yani dul dul değil diyor. Boşandılar diyor. Dul evet. değil diyor. Boşan. Ben bunu bir sözlük gibi kaydettim. Dul değil, boşandılar diyor. Evet. Şimdi bu Bundan 30 sene önceki kadının aklında boşanma diye bir şey yok demek ki ölür kocası dul kalırsın. Başka türlü nasıl dul evet. kalacaksın ki düşünüyormuş. Şimdi de evlilik nasıl devam eder diye düşünüyordur genç kadınlar herhalde. Yani, Neden ama o köye döndüğünde ne yaptın kız sen bundan sonra nasıl yaşayacaksın diye bir soruyla karşılaşıyordu. Şimdiki oh be kurtuldun ya bir horoz kesiyelim der gibi bir edayla karşılanıyor. Evet. Murakabemiz birbirimize mümin kardeş veliliğimizi yapamıyoruz. Yapamadığımız için günahlar serbest oldu. Serbest olunca günahlar Normal aritmetik şey. ağırlıkları, özgün ağırlıkları da düştü gözümüzde. ...düştü dışında. evet. Kolay yapılabilir. Faturası çok ağır. Yani cuma günü tövbe ediyorsun namazla bitiyor gibi görünüyor. Evet. Faturası çok hafif. Yani çok bir sorumluluk. Evet, yavaş yavaş evet. düzelir, acele etme der gibi yani hayatın içinde akar gider çok gibi kanık sanmış dediğiniz yani evet. bu çok vahim bir durum onun için yani e, İbnülsüdr adı Allah'ın olması lazım zannediyorum çok güzel bir sözü var yani biz e, yani uut dağı üstümüzde zannedecek kadar ağır hissettiğimiz şeyi şimdi insanlar yani burnunun, burnunun üstünde bir silrek silrek gibi. gibi görüyorlar. Bu, ...bu bir münafıklık göstergesi de... Allah. ...aynı zamanda... Evet, evet. ...gerçekten vahim bir durum... ...herhalde biz ailede çocuk eğitimi esnasında... ...büyük günahları... ...eskiden böyle 54 kebahir günah diye bir şey vardı... Evet. Sizin hatırlıyor musunuz... Yani evet, ...camilerde evet. sayarlı... ...hatta nikahlarda falan böyle konuşurlarmış evet. bunu... ...54 var işte büyük 70 kebahir gibi böyle... Ee, ...çocuklarımıza... E, ...alkol haramdır... ...demeden önce... ...Allah bir şeye yasak derse... ...o öldürür... Evet. ...o haram öldürür artık... ...bu şuuru Onu verip... Kandırma üstüne. Yani ...üç dört tane de örnek vermek lazım... Bunlar bunlar. Yani. ...yani önce... ...imanı Allah'ın yasağına karşı... ...hayatı durduracak... Evet. ...her şeyi feda edecek... O yasa işlemeyecek mantığı oturtsaydık önce. Evet, çok yani güzel. günah işlemenin hafif görülmesinin daha büyük bir günah olduğunu hmm, yaklaşmayın. Anlatırsak yaklaşmayın. Allah yaklaşma ama evet. yakaladığımız zaman bizler günahlar da azalacak. İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Tevbeyi ayrıca konuşalım diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. İnşallah o da çok önemli bir e, İslam'ın disiplinlerinden birisi. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerin sonuna geldik. Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla